Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programı 4 Ocak 2024 yani 2024 yılının ilk programı. Ee, Ümit Altaş ile beraberiz. Ee, Aynur Tuncel Yazgan ee, yine bir hukuk seferine çıktı şu anda Elazığ'da cezaevinde görüşme yapıyor olması lazım ee, biz e, Aynuran'ından e, yoksun ve eksik bugün e, hukuk güvenliği programını e, tamamlamaya çalışacağız belki fırsat bulursa bağlanabilir arada e, çünkü öyle konuştuk evet Yürütçin 2024'de sence nasıl girdik Valla şunu en azından öğrenmiş oldum. 2023'te hani tam böyle yarıda bırakıp, ya yani sonra 2024'ün ilk programında devam ederiz dediğimiz şeyde pek mümkün olmayacak gibi daha e, bir yani 4 gün geçmiş olmasına rağmen e, yine tabii ki hukuk gündemi çok yoğun. Bu da bize öğretiyor ki e, hangi programda ayın gündemini konuşuyorsak o gün konuşup bitirmek gerekiyor. Çünkü ayın gündemi bile bir hafta sonra tamamen eskimiş oluyor. Tabii ki e, özellikle Can Atalay e, kararı yeniden e, bize e, hoş geldin. 2024 dedirtti galiba. Ne dersin Bahra'nın? Yani e, bu, bu e, Can Atalay kararıyla e, gündem e, e, eskimemiş durumda. Yani gündem yeni. Aslında bu gündemi ee, Can Atalay karar gündemi yerine evet hukuk güvenliği var mı sorusu ve yine acil olarak ve sıcak olarak hukuk güvenliği gündem hukuk güvenliği olarak görünüyor. Şimdi e, Can Atalay dediğin için e, biliyorsunuz e, izleyicilerimiz de takip ediyor. Can Atalay ile ilgili daha önce Anayasa Mahkemesi bir karar vermişti. Ve dedi ki işte burada seçme seçilme hakkı, kişi güvenliği ve özgürlüğü ile ilgili haklar ihlal edilmiştir. Aslında bu kararlarında Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın yargılandığı Gezi davasındaki davanın esasıyla ilgili bir karar vermedi. Orada kişi özgürlüğü, seçme, seçilme hakkıyla ilgili bir karar verdi ve bu karar e, oy çokluğuyla verilmişti. E, bu karara e, mevcut ihlalin giderilmesi için e, Anayasa Mahkemesi'ne yine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dosyayı göndermişti. 13. Ağacıza Mahkemesi dedi ki <gülüyor> Ben kararı verdikten sonra dosya yargıtaydayken yani üçüncü ceza dairesindeyken e, karar verildi. E, ve üçüncü ceza dairesindeyken anayasa mahkemesi ihlal kararı verdiğine göre e, bunu bu ihlali gidermeye yetkili e, yargıtay üçüncü ceza dairesidir dedi. Ve üçüncü ceza dairesine gönderdi dosyayı. Yani üçüncü ceza dairesi de bu karara e, ilişkin e, Anayasa Mahkemesinin e, verdiği ihlal kararının ihlalden evvelki durumun yerine getirilmesine ilişkin emredici hükümlerini yerine getirmedi. Sonra e, Canatalay ve avukatları yeniden Anayasa Mahkemesine başvurdular dediler ki yani. Burada seçme seçilme hakkı ihlal edildi, kişi güvenliği özgürlüğü ihlal edildi ama şimdi anayasanın üstelik de bu siyasi iktidar döneminde yeniden konulan anayasa değişikliğiyle konulan bireysel başvuru hakkı, bireysel başvuru hakkıyla ilgili ee, başvuru e, ihtiyacı doldu ve bireysel başvurunun e, sonuçlarının yerine getirilmemesi nedeniyle bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiği e, iddia edildi. Can Atalay ve avukatları tarafından ee, Anayasa Mahkemesi bu konuda hemen e, yılın son günlerinde yeniden bir karar verdi ve bu kararın da eskiden o çokluğuyla e, seçme seçilme hakkı ve de kişi güvenliği hakkı ile ilişkin ihlal kararı daha eskiye oranla daha fazla bir çoğunlukla yinelendi. Ayrıca bu kararın e, ilgili mahkeme tarafından yani 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ve sonra onun gönderdiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından e, yerine getirilmemesi yani ihlalden önceki duruma getirilmemesi ihlalin kaldırılması için gerekli usulü işlemlerin yapılmaması nedeniyle e, ihlal kararı verdi ve bu bu ikinci ihlal kararında da dosyayı yine on çağcızaya gönderdi on çağcız'a kısa kararın gelmesinden sonra. Bekledi neredeyse bir haftaya yakın ve biz anladık ki 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu dosyayı yine Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderecek. Yani anayasanın 153. maddesine rağmen anayasa yargılama Usul yasasının 50. maddesindeki açık hükme rağmen bu dosyanın yeniden 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yerine e, kararın yerine getirilmeyip e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesini bunu amiyane tabiriyle değil resmen ve açıkça topu taca atmak diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii bu nihayet o 3. E, ceza Dairesi'ne gönderildi. Siz Can Atalay'ın avukatı olsanız Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne bu dosya gönderildiğinde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin daha evvel bu konuda e, düşüncesini ve reyini açıklamış olması nedeniyle ne yaparsınız Ümit Altaş arkadaşım? <gülüyor> tabii bu zor sorular nedense beni buluyor e, şeyimden. E, tabii ki yine daha önce öğrendim umudu elden bırakmam. E, yine belki acaba bir şey değişir mi düşüncesiydi. Çünkü Anayasa Mahkemesinin bu kadar açık ve net bir yasa hükmüne rağmen e, belki olmuştur ya arada geçen süre içerisinde e, en azından bazı yer şeyler e, taşlar yerine oturmuştur. E, ne bileyim belki Anayasa Maddesini en azından bir kez daha okuma e, durumu olmuştur ama diye. Ama şöyle e, yani bir şöyle bir sana ipucu vereyim bu e, düşüncemle ilgili. Cezam Hakkemleri Usul Kanunu'nun 24. maddesi diyor ki, hakimin davaya bakamayacağı hallerde, yani işte yargılanan kişi akrabasıysa, husumet varsa vesaire, bu hallerin dışında tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer sebeplerden dolayı da reddi istenebilir diyor ceza mahkemenin usulü kanunu 24. maddesi. Şimdi anayasa mahkemesinin daha evvel anayasanın açık hükmüne rağmen ve anayasa yargılaması usulünün açık düzenlemelerine rağmen bu ihlal tespiti sonrası gereğini yerine getirmemesi halinde ikinci defa Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne Dosya gönderildiğinde hemen siz avukat olarak ne yaparsınız? Ama sizden farklı olarak düşünen yine uzun süre avukatlık yapmış şimdi de Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığını yapan Mehmet Uçum'un e, dün paylaştığı uzunca bir tweet var. O tweetinde Mehmet Uçum aynen şunu söylüyor. Diyor ki burada var olan bir e, olayın değerlendirmesi yok. Burada yargıtayın anayasayı ve hukuk güvenliği savunması var. A, doğal olarak da bir ihsansı rey olarak a, düşüneceğiniz bir durum yok. Çünkü Yargıtay burada bu kararıyla Anayasa Mahkemesi'nin hukuka aykırı ve keyfi kararlarını teşhir ediyor. Yani a, burada e, Mehmet Uçum'un deyimiyle e, hukuk güvenliğini savunan bir e, Yargıtay var e, ve Anayasa Mahkemesi'nin de hukuka aykırı ve keyfi kararlarını teşhir eden, bir anlamda hukuk devletini savunan, onu sahiplenen e, yargıçlar var. yargıda 3. Ceza dairesi hakimleri. Böyle düşündüğünüzde zannedersem e, olay başka bir boyuta e, taşınıyor gibi. Ne dersiniz? Şimdi e, yani e, tabii bunlar hepsi söylenebilir. Fakat e, e, bir ülkedeki ve bizim ülkemizdeki Kanunlar sistematiği içinde en üst normları içeren yazılı şey kitap anayasa ve anayasanın açık hükmü var. Bu açık hükmü bu kararı beğenseniz de beğenmeseniz de yani uygulayacaksınız. Kim uygulayacak anayasanın 153. maddesine göre? Meclis kendi üzerine düşen varsa uygulayacak. Yürütme başta Cumhurbaşkanı olmak üzere <gülüyor> bakanlar ve bütün idare yürütmenin bütün e, e, en üstten en alt kademeye kadar olacak ve yargının bütün e, kademeleri. Yani diyelim ki Kastamonu'daki bir sulh hakiminden işte İstanbul'daki ağır ceza hakimine Efendim e, İzmir'deki bir idare mahkemesi ve vergi mahkemesinden e, Ankara'daki Danıştay Yüksek Mahkemesi'ne kadar herkes bunu uygulayacak. Ama şimdi ben burada çok enteresan bir şey e, var yani genel böyle bu hukukçuların yaratıcılığı mı diyelim işte hani e, dolanması mı diyelim bunlar açısından çok ilginç bir hukuk sürecini yaşıyoruz. Peki Ama bu şimdi burada burada Yargıtay 3. Ceza Dairesi benim söylediğim gibi Can Atalay'ın avukatları ikinci defa 3. Ceza Dairesi'ne dosya gönderilince bu önceki kararda imzası bulunan yani oyu bulunan, reyi bulunan hakimleri reddetmişler CMK 200 şey 24. maddeye göre. Evet. Şimdi bunu Yargıtay 3. Ceza Dairesi önce bir ön sorun olarak değerlendirmiş red talebine ilişkin ön sorun olarak değerlendirmiş ve diyor ki hükümlü Şerafettin Can Atalay vekilleri 21. 2024 tarihi direkçilerinde özetle dairemizin 8-11. 2023 tarihli kararına katılan başkan ve üyeleri hakkında. Bir önceki kararda görüşlerini açıklamaları nedeniyle tarafsız davranamayacaklarını iddia ederek çekinme ve red talebinde bulunmuşlardır diyor. Red istemleri hakkında uygulama 2797 sayılı Yargıtay Kanunu 39 ve 5271 sayılı Ceza Mahkeme Kanunu 24 ve devam eden maddelerinde düzenlenmiştir diyor. Şimdi diyor ki öğretide kabul edildiği ve Yargıtay'ın süreklilik arz eden müstekar kararlarında da izah edildiği üzere hakim ya da heyet tarafından yargılama faaliyeti yapıldığı süreçte yani kesin hüküm henüz ortaya çıkmadan rest isteminde bulunabilir diyor. Ama diyor biz burada diyor yani bu, şu, bu kararında şimdi kaç sayfalık bir karar vermiş bakayım ee, bir dakika son kararı Üçüncü ceza 37 verir. sayfa evet 37 sayfalık bir karar vermiş diyor ki burada diyor yani e, dairemizin anayasa mahkemesinin hak ihlali kararına uyulmamasına ilişkin değişik kararı hükümlü Şerafettin Can Atalay yönünden temiz edilmesi tamamlanmış ve kesin hükümüne almış olması nedeniyle mevcut durumu tespite yöneliktir. Bu kapsamda incelemeye konu dosyada ortada devam eden bir yargılama faaliyeti olmayıp mevcut durumu tespite ilişkin dosya üzerinden yapılan hukuki değerlendirme sonucunda verilen bir değişik iş kararı söz konusudur diyor. Dairemizin bu tarihli kararı Ile Şerafettin Can Atalay hakkında mahkumiyet hükmünün onanmasıyla hükümlü sıfatını kazandığı anlaşılmakla gelinen aşamada red listeminde bulunması mümkün değildir diyor. Yani biz bir yargılama yapmıyoruz diyor. Yani bu 37 sayfalık kararı yaparken ne yaptı bu Yargıtay 3. Ceza Dairesi? Yani bunu Kunter açıkça şunu söylüyor. Talih muhakeme diyor. Talih ceza muhakemesi siz bunları bütün değerlendiriyorsunuz. Yani yargıta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mütalaasını, Can Atalay'ın avukatlarının dilekçelerini, görüşlerini, ortada bir hukuki ve maddi vaka olarak anayasa mahkemesi kararını ele alıp 37 sayfa değerlendiriyorsunuz. Diyor ki biz bir yargılama yapmıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir ülkenin en yüksek mahkemesi, kendi yaptığı bu işlemi bir yargı faaliyeti dışında bir faaliyet olarak görebilir mi? Diyor ki değişik iş. Peki tutuklama kararlarıyla yapılan itirazlar, onlarla ilgili verilen kararlar esas karar mı? Değişik iş kararlarıdır. Bu da böyle bir karar. Yani inanılmaz bir şey. Şimdi siz bu anayasanın şey ceza mahkemelerinin 24. maddesindeki bu düzenleme... Ve anayasanın 153. maddesi, anayasa yargılama usulü yasasının 50. maddesi ve diğer hükümlerini dikkate aldığınızda anayasanın verdiği bu karara bir yüksek mahkeme uymuyor ise vatandaş olarak herhangi bir suç ceza hakiminin, herhangi bir ticaret mahkemesinin, herhangi bir asli hukuk mahkemesinin Mesela boşanma kararı ben bu kararı tanımıyorum kardeşim bu hiç de hukuka uygun bir karar değil deyip deme keyfiliğiniz var mı veya insanlarda böyle bir düşünce uyandırıyor ise insanlar bu ülkede kendilerini hukuken güvenlikte hissedebilirler mi? Belki bu tam bu aşamada Bahar abi e, biraz da bu kararın e, siyaset sahnesinde e, nasıl bir e, tepkiyle. Karşılaştığını istersen e, çok kısaca bir bakalım. E, Tabi ilk önce e, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açıklama yaptı bugün. E, Tabi biraz bu rüşvet meseleleri falan sıcak meseleler de vardı. E, açık radyo dinleyicileri e, muhakkak takip etmişlerdir. E, i̇şte belli bir torpil istenen e, mesajlaşmaları e, kameralara yansımıştı. Bu açıklamadan sonra diyor ki... İki yüksek mahkeme arasında bir görüş farkı ortaya çıktı. E, son verilen karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karardır. Biz de son verilen karara bakarız. Kesinleşmiş bir hüküm söz bu inanılmaz konusu. İnanılmaz bir şey. Bu, Kesin bu inanılmaz şey. benden şey. Ama, ama bayram bir şey. Daha inanılmaz Yani mi? şimdi bundan sonra mesela bir yerde bir suç ceza hakim bir karar versin. Bu Can Atalay'la ilgili bir, bir, mesela yanlış bir karar versin. Usulsüz bir karar versin. Ama en son verilen kararda, mesela bu usulsüz kararda tahliye karar versin Can Atalay ilgili. Son karar o diye ona mı ucaz? Evet. Ee, bu aşamada kesinleşmiş bir hüküm söz konusudur. Kesin hüküm de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hep beraber önümüzdeki süreci göreceği şeklinde bir açıklama yaptı. Özgür Özeli baktığımızda e, bu hükümet ülkemiz anayasasını tanımadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Anayasa'yı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz dedi. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise e, biraz önce sizin yaptığınız tespite yakın olarak e, bu e, kararda Yargıtay e, Anayasa Mahkemesi kararının hukuki değeri yoktur diyor. Bu sadece anayasanın 153. maddesini tanımamak anlamına gelmez. Yargıtay anayasayı tümden fiilen yok sayıyor. O halde Yargıtay'ın verdiği kararın da hukuken hiçbir değeri, hiçbir karşılığı yoktur şeklinde bir açıklama yaptım. Ee, Ali Babacan, Türkiye'nin hukuk devleti olma vasfını yitirmesi Yargıtay eliyle gerçekleşiyor. İktidarı bu skandala karşı çıkmaya çağırıyorum şeklinde bir açıklamada bulundu. Ee, Ahmet Davutoğlu'nun açıklaması ilginçti. Ee, Ahmet Davutoğlu e, şöyle bir tespitte bulundu. Önce hukuksuzlaşma, sonra da anayasasızlaşma süreçleriyle Otoriterleşme tahkim edilmek isteniyor. Uyarıyorum. Hukuk kaosu toplumsal kaosu tetikler. Toplumu daha fazla germeyin. Ee, temel Karamoğlu ise Saadet Partisi Genel Başkanı adaleti kökünden sarsarak ülkemizin bekasını tehlikeye atıyorlar. Bugün kendini ölçü olarak görenler er veya geç bozdukları kantarda tartılacaklardır şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii biraz daha lehine e, olabileceğini düşündüğümüz Devlet Bahçeli'ye danışmanın özellikle bu hukuk meseleyle ilgili konularda e, çokça paylaşımlarını gördünüz, Fethi Yıldız'a baktığımızda herhangi bir şu ana kadar paylaşımı yok. Fakat çok ilginç paylaşım Mehmet Uçum'dan geldi. Mehmet Uçum kısa bir zaman zamanda uzunca iki maddelik bir paylaşımda bulundu ki çokça tartışacağımız e, bir paylaşım bu. Birinci başlıkta şunu söyledi. Anayasa Mahkemesi mal olmuş bir yapıdır. Bakın tekrar altını çizerek. Söylüyorum. Anayasa Mahkemesi mal olmuş bir yapıdır dedi. Ve ondan sonra aynen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Mehmet Uçum şu cümleleri kullandı. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kurulduğu günden bugüne kadar pervasız anayasa tanımazdı ve cüretkar hukuk ihlalleriyle malum olmuş bir yapıdır. Yakın geçmişe bakarsak bunları görebiliriz deyip ondan sonra sıraladı. 367 ile ilgili anayasa yargısını hatırlayacaksınız. Türkiye, Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhurbaşkanı seçme yetkisiyle ilgili 367 kararını, BİM kuşam özgürlüğüne ilişkin e, düzenlemelerle ilişkin iptal kararlarını, e, söyleyip bir de vermemiş olduğu kararların da altını çizerek hala bir partiyi kapatmıyor. İşte bu HDP parti kapatma davası. Ve aynı şekilde HDP'ye yapılan hazine yardım üzerindeki e, blokenin kaldırılmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsini sıralayıp birinci önermesinin altını çizdi. Anayasa Mahkemesi mağlul olmuş bir yapıdır. Uzunca bir paylaşım bu. ikinci kısımda ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi anayasanın gereğini yapıyor. Anayasayı ihlal eden anayasa mahkemesidir diye söyledi. Tam da biraz önce burada söylediğim gibi bu e, ikinci başlığın altındaysa söylediği temel şey Yargıtay anayasayı ve hukuk güvenliğini savunuyor. Yargıtay bu kararıyla anayasa mahkemesinin hukuka aykırı ve keyfi kararlarını teşhir ediyor diye de altını çizdi. Aslında e, 37 sayfalık Yargıtay ceza kararından sonra ki e, aynı şekilde e, medyada yansıtı e, Yargıtay 3. Ceza dersi kararında juristokratik bir davranış e, kelimesi kullanılmıştı cümlesi. Yani yargıçlar yönetimi aynısını Mehmet Uç'un da paylaşımlarında kullanıyordu. İşte bu paylaşımı ilişkin dikkat çekici bir tepki akademisyen Kerem Altıparmak'tan geldi. Yani Kerem Altıparmak böyle bir yorumu Cumhurbaşkanı baş olarak yapılamayacağını, kararları bağlayıcı olan mahkemeyi tweet atarak mahkum etmek ve hedef göstermenin bir suç olduğunu, bunun yapılamaması gerektiğinin altını çizdi. Ee, tabii son olarak da yine akademisyen Adem Sözüyer'in paylaşımına baktığımızda Adem Sözüer'de anayasa mahkemesince Can Atılay hakkında iki kez ihlal kararı verilip bu kararın uygulanmaması bir iktir ve bu bir yargı krizi değil bir rejim veya devlet krizi olarak nitelendirilmelidir şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ee, e biliyorsunuz Adem Sözüer'de aslında bu 5271 sayılı yani 2005'ten itibaren yürürlüğe giren ceza kanunu. 5272 sayılı ceza muhakemeleri kanunun ve ceza infaz rejimi kanunun yani e, adı uzun onu söylemiyorum bu kanunların yapılışındaki mimarlardan biridir ve aslında Sayın Adem sözler e, sağ cenahta bilinen milliyetçi hareket partisi kökeninden olan bir e, akademisyendir. E, gerçekten iyi de bir akademisyendir. Bunun tespiti böyle ve ben yani bu e, söylediğiniz alıntı yaptığınız kişilerin e, olaya ilişkin açıklamaları dışında hiç ummadığım yerden yani e, yandaş medya dediğimiz medyadan oranın e, önemli gazeteci ve yorumcularından yani biz anayasa mahkemesi kararını beğenmesek bile bu anayasa mahkemesi kararına uyulmamasını anlamış değiliz. Burada e, mutlak surette bu yargıçların yani yargıta 3. ceza dairesi yargıçlarının e, iradelerini etkileyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkisi olduğunu ve gezi davasıyla ilgili hiç kimseyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın affetmediğini ama sonuçta bunun çok ciddi bir kriz oluşturacağını, anayasa mahkemesi kararına uyulması gerektiğini söylediler. Yani isimlerini de söyleyebilirim ama yani onlar da bunu söylüyor. Aslında evet bir anayasal sistem krizi var, anayasal düzen krizi var ve bir yargı krizi var. Bu yargı krizi bugüne kadar bu kadar açık ve net olarak görünmüyordu ama aslında bizim, 2017 anayasa değişikliğiyle ülkede gelecek rejim tehlikesinin baştan beri işaret ettiğimiz sonuçları kaç yıldır yaşanmasına rağmen bu çelişme Anayasa Mahkemesi'nin ve Anayasa'nın amir hükümleriyle ilgili Yargıtay'ın bu çelişmesi bu e, gerçeği bir turnusol kağıdı gibi ortaya koydu. Yani yargının üzerinde Yürütmenin, siyasetin baskısını ve etkisini göstermek açısından çok önemli bir şey. Ve bir şey daha söyleyeyim, gene size sözü bırakayım. Yargıtay bu kararında aslında tam da işte e, Sayın Uçum'un söylediği gibi yani anayasa mahkemesini anayasayı değiştirmekle suçluyor. Nedir o işte bu milletvekili seçilen kişilerle ilgili anayasanın 83. maddesinin atıf yaptığı bir madde var. Anayasa 14 ve burada diyor ki işte 14. maddesindeki durumlar halinde bu dokunulmazlık olmayacaktır anlamında söylüyor. Ve diyor ki bu Yartay 3. Ceza Dairesi kararında aslında diyor anayasa. Mahkemesinin görevi norm denetimidir. Yani kanunlar veyahut da meclisin kanun hükmündeki kararnameleri ve belli kararları anayasa mahkemesine gider. Onun da usulü vardır işte ya belli sayıda milletvekili, belli sayıda şey efendim ana muhalefet. Partisi tarafından veya anayasanın 152. maddesine göre mahkemeler tarafından bir e, uygulanmakta olan bir kanunun veya kanun hükmünün anayasaya aykırılığı taraflardan biri iddia edilirse anayasa mahkemesinin önüne gider. O kanunun, o maddesinin, o fıkrasının, o cümlesinin iptaline karar <gülüyor> Ama peki bu siyasi iktidar döneminde hani yani 367 ile ilgili daha evvel işte verilen anayasa mahkemesi kararlarını beğenmiyor ya anayasa şey Cumhurbaşkanı başlanışmanı uçum bu düzenleme bireysel başvuru yolu düzenlemesi bu siyasi iktidar tarafından yani kendisinin görüş bildirdiği siyasi iktidar tarafından konuldu Evet Avrupa İnsan hakları mahkemesinin yükünü Azaltmak için ve aslında kendi içimizde bu sorunu çözelim demek için kuruldu bu anayasamaya eklendi. Ama zaten bu e, eklemenin yapılma ihtiyaçlarından biri bizim 1950 yılında Roma'da attığımız insan hakları Avrupa Sözleşmesi gereği. Sonradan mahkemenin yetkisini kabul etmişiz ve bu mahkemenin hem yükün azaltmak hem de artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne giden e, e, kişi özgürlükleriyle ilgili, haklarıyla ilgili ihlal dosyalarının yüzde fazlası Türkiye olduğu için utancımız azalsın diye birazcık bu düzenleme yapıldı. Ve şimdi bu düzenlemeyi de ve bu düzenlemenin açık anayasal normlarını da kimse beğenmiyor. O zaman Mehmet Uçum bu 2010 yılındaki yapılan değişiklikle getirilen bireysel başvuru sonrası verilen kararları hatta biz de Anayasa Mahkemesi'nin birçok norm denetimi sonucu verdiği kararları beğenmiyoruz. Ve o da bunları beğenmiyor. Öncesini de beğenmiyor. Yani sonuçta bu, bu işleri kötü yapan bir kurum var Anayasa Mahkemesi. Bahçeli gibi bu mahkemeyi kaldıralım mı demek istiyor. Onu mu istiyor? Bunu açıkça söylesinler bari. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki gözden kaçmasın. Ee, açıkça söylediği şey anayasa mahkemesi malul olmuş bir yapıdır. Fakat bu paylaşımı içerisinde çok çok dikkat çekici olan bir husus şu. Bakın e, biraz önce e, konuştuğumuz gibi vermiş olduğu kararlar var. Vermiş olduğu kararlara ilişkin değerlendirmeleri de var. Fakat Mehmet Uçum'un paylaşımında... Çok ilginç bir nokta ve gerçekten de hukuki açıdan da tepki gösterebileceğimiz bir nokta anayasa mahkemesinin vermemiş olduğu karara ilişkinde bir yorum var. Yani Mehmet Uç'um şunu söylüyor diyor ki efendim diyor terör vasiyeti altında olan hatta terör örgütüyle organik bütünlük içinde hareket eden bir siyasi part anayasa mahkemesi kapatmıyor diyor. Bakın yargılaması bitmemiş. Ee, yani daha ortada değerlendirmesi yapılacak. Ve diyor ki sen bu konuda bu partiyi kapatmıyorsun. Türkiye'de, de, Türkiye'de. De, yani... demokrasiye inanan, hukuk devletine inanan bütün insanlar hangi siyasi görüşte olursa olsun hep parti kapatmalarına karşı oldu. Ve bu parti kapatmalarına karşı olma çerçevesi içerisinde şu andaki iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilgili açılan Anayasa Mahkemesi'ndeki dava sırasında da bunun demokratik siyasi sisteme aykırı bir müdahale olacağı söylenildi ve kapatılmadı. Anayasa Mahkemesi bu konuda kapatmama kararı verdi. Şimdi bununla ilgili işte açılmış olan bir e, dava var. Bu bir an evvel e, sonuçlansın. Evet belki de açıkça kapatılması gerekir dememiş olabilir. Şimdi, şimdi düşünsenize e, bu şeyde kararda e, diyelim ki parti kapatma kararı ile ilgili partinin kapatılmamasına ilişkin olarak oy kullanabilecek Anayasa Mahkemesi üyelerini düşünün şu anda. Yani Cumhurbaşkanı Başdanışmanı tarafından ve iktidar ortağı Devlet Bahçeli tarafından doğrudan bunu yapmalısınız. Bunu kapatmıyorsanız siz böylesinin şeklinde bir ithamla tamamen e, baskı altında tutulduğunuz bir yerde nasıl bir adil yargılamadan bahsedeceğiz? Belki bir de şeyin altını çizmek lazım evet. e, araya evet. geçmeden önce. Bir adil yargılama hakkının ihlali suçu elbette, da düzenlenmiştir. Tabii. Bir de şöyle bir değişim e, gözüküyor Mehmet Uçum'un paylaşımında. Bunu çok dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi daha önceki paylaşımlarında yer yer Mehmet Uçum kullanıyordu. Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı baş danışmanı olarak özellikle bu hukuk meselelerindeki etkisi bilindik bir etki. Şunu söylüyordu. Yani e, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi ortada bir yargı krizi yok. Ortada herhangi bir kriz de yok. Ortada artık malul olmuş bir yapı var. Bakın bu yeni yani ortada mağlul olmuş bir yapı var. Ortada herhangi bir çatışan kurum yok. Ortada herhangi bir kriz hali yok. Ortada mağlul olmuş bir yapı var. Anayasa mahkemesi mağlul olmuş bir yapıdır. Bunun da tek çözümü vardır. Anayasanın düzenlenmesi ve yasal düzenlenme yapılır. Çok net olarak söylenen bu. Ee, yani bu gerçekten de e, belki daha uzun süre üzerine konuşacağız ama e, bu kadar da olmaz dedirten bir alan. E belki şeyi de gözden kaçırmayalım bu arada. E, Yargıtay 3. Ceza vermiş oldu, dairesi vermiş olduğu kararda sizin söylediğiniz usulü işte yargılama yapmadığını ve diğer şeylerin altını çizerken arada öyle bir cümle de sarf ediyor ki onu gözden kaçmasın. Yine bu mahalli olmuş yapı e, göndermesi gibi bir alan. Diyor ki bakın Gezi Parkı eylemleri meşru ve seçilmiş hükümeti ortadan kaldırmaya Teşebbüs etmeye ilişkin bir darbe girişimi olduğu yönündeki dairemizin kabulünü yok saymak suretiyle. Kimi itham ediyor? Anayasa Mahkemesi'ni. Diyor ki bu şekilde dairemizin hükümeti ortadan kaldırılmaya teşebbüs etmeye ilişkin bir darbe girişimi olduğu yönündeki kararımız var. Bu vahim eylemleri siz bir toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kapsamında değerlendiriyorsunuz. Ee, bu anayasanın özüne ve sözüne uygun değildi. Aslında tam da böyle değil durum. Onu da isterseniz ikinci yarıda evet. konuşalım. Siz müzik arasında neyi koyacaksınız? Bah, iki, bugün iki müziğimiz vardı. Ee, şimdi zannedersem Seven Nation parçasını dinleyeceğiz. Eskimeyen bir 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı 4 Ocak 2024. Ümit Altaş'la Bahri Belen devam ediyorlar. Aynur Tuncel yazgan arkadaşımız uzakta. Haydarpaşa garında 1941 baharında saat 15. Merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Bir adam merdivenlerde duruyor bir şeyler düşünerek. Zayıf, korkak, burnu sivri ve uzun yanaklarının üstü Çopur, merdivenlerdeki adam Galip Usta. Tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Kağıt helvası yesem her gün diye düşündü beş yaşında. Mektebe gitsem diye düşündü on yaşında. Babamın bıçakçı dükkanından, akşam ezanından önce çıksam diye düşündü on bir yaşında. Sarı iskarpinlerim olsa... Kızlar bana baksalar diye düşündü 15 yaşında. Babam neden kapattı dükkanını? Ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına diye düşündü 16 yaşında. Gündeliğim artar mı diye düşündü 20 yaşında. Babam 50'sinde öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim düşündü. 21 yaşındayken işsiz kalırsam diye düşündü 22 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 23 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 24 yaşında ve zaman zaman işsiz kalarak işsiz kalırsam diye düşündü 50 yaşına kadar. 51 yaşında ihtiyarladım dedi babamdan bir yıl fazla yaşadım. Şimdi 52 yaşındadır işsizdir şimdi merdivenlerde durup kaptırmış kafasını düşüncelerin en tuhafına kaç yaşında öleceğim. Ölürken üzerimde yorganım olacak mı diye düşünüyor Burnu sivri ve uzun, yanakların üstü çopur Denizde balık kokusuyla döşemelerde tahta kurlarıyla gelir Paşa garında bahar Sepetler ve heybeler merdivenlerden edip Merdivenleri çıkıp merdivenlerde duruyorlar Ben gene bir şiir okumaya kalktım <gülüyor> yani bu, bu şiiri böyle izlem farkında olmadan okudum ama bana bu hep e, hukuk fakültesi birinci sınıfa girdiğimizde hukuk devleti, adalet, hukuk devleti, demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, staj döneminde hukuk devleti, adalet, demokrasi, insan hakları. E, yani 47 yıl oldu bende e, siz ne kadar öyle e, devam edeceksiniz bilmiyorum hep iktidarda birisi olduğunda veya muhalefette öbürü olduğunda hep hukuk devleti, adalet, insan hakları, özgürlük hep dedik ve halen biz merdivenlerde hukuk devleti, insan hakları, demokrasi, özgürlük ve hukuk güvenliği diye bekliyoruz. Merdivenlerde canın arkadaşları adalet nöbetlerinde Adliyenin karşısındaki alanlarda mahkeme kapılarında bekliyorlar. Hukuk güvenliği için, adalet için, özgürlük için. Hukukun uygulanması ve yaşama geçmesi için bekliyoruz. Bakalım evet, ne yani, zaman bu gerçekleşecek. Şey gibi, biz belki yeni yılın ilk başlangıç programında açıkladığı dinleyiciler de bizden belki daha böyle... Daha şenlikli, daha böyle umut dolu bir program beklediyor ama ister istemez öyle bir noktaya geliyor. Çünkü tam da söylediğiniz gibi e, Can'ın arkadaşları Çağlayan Adliyesi önünde beklerken e, Kobani davası devam ediyor. Kobani davasında yine avukat evet. da aynı şekilde e, hem adliyede her şey, bir... bir stres savunma eden, yapıyor Selahattin evet, Demirtaş şu anda değil mi? Evet aynı mesela 3530 sayfa ve 324 klasörden oluşan bir iftihanehane ee, ve nerde, haftanın 5 günü devam eden adli tatilde dahil olmak üzere bir yargılamadan bahsediyoruz ee, bu yargılamanın kendisi savunmanlar ve avukatlık için takip edilmesi çok çok zor bir yalan yani e, bir sürü farklı davanız olabilir ve artık onların hiçbirini takip edemez duruma geliyorsunuz ve ısrarlı bir şekilde de e... zaten bunun için yapıldı bu dava bu şekilde açıldı <gülüyor> E, tabii bir de tabii avukatların e, sıkça dile getirdikleri e, lehe talep ettikleri delillerin e, araştırılmasın tamamı tamamının reddedildiğini e, belirtiyorlar. E, bir taraftan bu olurken tabii diğer tarafta da yine bu söylediğiniz şeklinde Ankara Gar katliamı davası ile ilgili avukatlar ısrarlı bir şekilde hala takip etmeye çalışıyor ve burada da takip etmenin dışında da. Çıkıp adliyenin karşısına tekrar nöbet tutuyorlar. Yani artık adliye dışına taşmış ve gerçekten yükü her, geçiyor, her geçen gün ağırlaşan bir avukatlık refleksiyle karşı karşıyayız. Cumhuriyet davası için bekliyordu avukatlar. Çağdaş Hukukçuları Derneği davası için bekliyordu. Ve ne yazık ki bu davalar bitmiyor. Her seferinde de daha daha da ağırlaşarak devam ediyor. Öbür tarafta da şimdi, gibi... özür dilerim. Her... Öz özür dilerim, şimdi... Bu şu Hukukçular Derneği ile ilgili dosya da 3. Yartay 3. Ceza Dairesi'nde aslında muhalif olan bütün insanların davaları işte terör örgütü şeysi, propagandası yapıyor, örgütlüyeliği yapıyor, işte Gezi'de e, anayasal düzeni hükümeti devirmeye çıkıyor. Bütün bu davalar 3. Ceza Dairesi'ne gidecek. Nasıl güveneceğiz şimdi? Nasıl biz içimize vicdanen? Bu tarafsız karar veriyor, bu e, Yargıtay Yüksek Mahkemesi'nin bu dairesi diye. Nasıl nasıl acaba düşüneceğiz yani, bilmiyorum. E, tabii öbür tarafta da e, trajik kararlar görsün. Özellikle trajik diyorum çünkü komik diyemiyoruz. Yani e, verilmiş olan mahkeme kararları sebebiyle e, mağdur oluyor insanlar. E, tutuklanıyor. E, komik e, e, değil. evet. <gülüyor> Şimdi bakın en son Furkan Karabay. Ee, gerçek gündem internet sitesi editörü, Sarallar grubuna ilişkin yargı konulu bir haber yaptı. Gizli olmayan duruşmanın tutanaklarını haberleştiriyor. Gizli olmayan duruşmanın tutanaklarını haberleştirdiği için terörle mücadelede görev almış kişiyi hedef gösterme ve iftira suçlamaları yöneltiliyor ve tutuklanıyor. E, ee, bu duruşmalar <gülüyor> aleni değil mi? Aleni olmaz olur mu ama. Biz... Bütün herkesin güvenliği için hem Türkiye'de hem dünyanın her yerinde e, bir e, temel ilkidir. Yargılamaların aleni yapılması, sınırlı hallerde gizli yapılır. E, buna rağmen e, aslında biz bunu 2023'ü konuştuğumuz programda çok e, başlık olarak belirtmiştik. Ama daha önceki ayın gündemleri programında da konuştuk. Aslında bunun ayak izlerini e, biz duyduk, e, ayak seslerinin. İzlerini gördük yani şimdi bugün artık e, e, HSK'da bakan yardımcısı olan ve Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamakla e, artık anılan Akın Gürlek e, 14 e, Ağır Ceza Mahkemesi başkanı iken, onunla ilgili yapılan bir haberde isminin geçmesi sebebiyle terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek iddiasıyla gazeteciler hakkında dava açıldı. Gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Beylivan hakkında. E yine van hel Van'da helikopterden atıldığı iddia edilen köylüleri hatırlayalım. E burada bu dosyayı e, yürüten e, savcı bir gazete haberinde. Yani e, ismi geçtiği için terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek sebebiyle gazeteciler hakkında yeniden bir iddianame düzenlendi ve dava açıldı. Şimdi Aleni olan duruşmalar, e, orada aleni olarak bulunan hakimler, aleni olarak bulunan savcılar e, buna ilişkin herhangi bir kısıtta bu olmamasına rağmen isimleri geçtiğinde kendilerini terörle mücadelede görev yapan kişiler olarak görüp gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunuyorlar. Bulunulabilir mi? Bulunulur. Ama bunun sonrasında da iddianameler düzenleniyor. E, kişiler tutuklanıyor. Davalar açılıyor ve cezalar veriliyor. Ee, tekrar hani bu şekilde bir 2023 haberlerinden kurtularak bir ilk program yapmayı dilerken e, yine başka bir kararla karşılaştık. Bakın bu gerçekten zaytın haberi değil. Yani ilk okuduğumda ben de şaşırdım. E, bir ülkenin bayrağı ona duyulan bağlılıkla büyür. E, bu bir zorlama değildir. Ona duyulan sevgiyle de zaten var olur. Fakat herhalde farklı düşünüyor ki hakimlerimiz bir örgüt propagandası nedeniyle bir şüpheli suç ceza hakimliği önüne çıkarılıyor ve suç ceza hakimi ilgili öğrenciye diyor ki hiç Türk bayrağı ile fotoğraf çektirme. Şüpheli bu soruya hayır yanıtını veriyor. Ondan sonra ee, avukatın savunmasından sonra kararını açıklayan hakim şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasının yerinde olacağını karar veriyor. Bahadır abi sence burada uygulanan adli kontrol e, hükmü ne olabilir? Ee, i̇stiklal Marş şey Türk bayrağı resim çektirme her gün. Her gün, her gün Türk bayrağını resim çektirmek diye bir adli kontrol tedbiridir. Yani. Böyle bir ceza olabilir mi? Aa, e ama böyle... Türk bayrağının tanıması ve onun anlam ve önemiyetini kavraması açısından yani iyi bir şey. Her gün ne oluyor bu yer? Her gün. Her gün. Peki e, bu karara bu karara itiraz etmemişler mi? E, yani edilmiştir herhalde. Ya da şöyle düşünülmüştü olabilir. Yani e, en azından tutuklanmadım. Yani, Aa, yani ben buna, bence buna savcı itiraz etmeliydi ee, yani hem Türk bayrağıyla resim hem de bu bayrakla resim çekilirken İstiklal maaşı söylemek. E, şey yapılmış e, şimdi ben mesela habere bakarken en itiraz edilmiş şimdi suç ceza hakimi hakkında temel hakları ihlal edici bir şekilde görev sınırını ve yargı yetkisini açtığı iddiasıyla da HSK'ya ilgili hakimin görevden alınması talebinde bulunulmuş. Ee, Al, bu e alınır mı sizce? Değil. Yani <gülüyor> Bana böyle zor sorular sormayınca cevap verince tekrar düşünme ihtiyacı hissediyorum. <gülüyor> için... Hayır, böyle kararları şimdi ben hep böyle sorulara ben maruz kaldığım için söyleyeyim. <gülüyor> bu, bu kararlar seni şaşırtıyor mu Ümit'ciğim? Ee, yani şey, ben de aynı şekilde sizin verdiğiniz cevap şekli şaşırmak istiyorum. Şaşırma hakkımı kaybetmek istemiyorum. Sürekli şaşırmak evet. istiyorum. Çünkü Olur. eğer şaşırmazsam 17 Nisan 2024'te e, Anayasa Mahkemesi'nde ben şeyde anlamında artık biliyorsunuz büyük bir ihtimal en büyük başkan adayı İrfan Fidan olacak. Tabi o döneme kadar da Anayasa Mahkemesi e, hala kalırsa diyelim. E, bence bence e, e, Anayasa Mahkemesindeki bir takım işte bu e, mahkemeyi mağlul hale getiren yargıçlar azalınca bu sefer Anayasa Mahkemesini en başta savunacak olan e, sanıyorum e, bugün e, Anayasa Mahkemesini suçlayan kişiler olacak bakalım o günlerde göreceğiz çünkü yani en az üç üye anayasa mahkemesinde yakın bir gelecekte değişecek değil mi? Tabi diğer taraftan da programımızın böyle soruna yaklaşırken yine sonraki programlarımızda çok çok konuşacağız ama yani bir sorun da gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor. Bu da cezaevi sorunumuz. Bu cezaeviyle ilgili olarak biliyorsunuz daha önce de konuştuğumuz özellikle tahliye hakkı kazanan Tuklu hükümlerin tahliye edilmemesi, avukat görüş yasakları meseleleri vardı. E, bunlardan bir tanesi 31 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutulan Nevzat Öztürk'ün tahliyesi yeterince kitap okumamak ve elektriği tasarrufu kullanmamak gerekçesiyle 3 ay ertelenmişti. Bu keyiflik e, durumu vardı. Bu, keyif, <gülüyor> bu keyifliliğe... Ee, aynı şekilde e, şimdi ne yazık ki açlık grevlerini... Ben de o, gülüyorum bu acınacak halimize yani. E, yani öbür taraftan da e, 2011 yılından bu yana avukat görüşünün engellendiği, 2019 yılından da aile görüş yasaklarının e, yaptırılmadığı e, İmralı Adası'nda e, kalan e, hükümlerle ilgili bir sorun var biliyorsunuz. Evet. Ee, özellikle e, aile yakınları sağlık durumlarını merak ettiklerini belirtiyorlar. Ee, ve e, Yani suç suç ne olursa olsun, suçlu kim olursa olsun. Ee, yani e, hiçbir cezanın infazı gayri insani olamayacağı için buradaki dikkate alınması gereken ölçü bu yasaklar konulan kişinin kim olduğu siyasi görüşü, sınıfı, ırkı, rengi, mezhebi veyahut da hakkında verilen hükmün, cezanın niteliği ne olursa olsun bunlar hem ulusal hukuk açısından hem de uluslararası hukuk açısından hukuka aykırı. Evet, bununla ilgili başlatılmış bir, tüm cezaevlerine yayılmış bir aşikarevi ölüm orucu eylemi var. Umarız herhangi bir can kaybı olmadan bu meseleyi de 2024 yılında karşılıklı sulh ve mutabakatla çözülür diye umuyoruz ve diliyoruz. Ben sözü sana bırakıyorum Bahar abi. Evet, yani ben de bugün 2024'de hukuk güvenliği programı açısından, olumsuz e, şeyleri, e, tabloları söyleyerek ve e, şairin e, memleketimden insan manzaraları şiiriyle özdeşleşen bir süreci e, anlatarak geçirdik ama ben e, çok e, olumsuz yargı dönemleri, çok karanlık yargı dönemlerini yaşadım. E, bu dönemlerin de aşılacağını ve ülkenin gelecekte hukuk güvenliği olan bir e, sürece geçeceğini gönülden inanıyorum. E, belki bir müziğimiz daha vardı. Brezilya'dan güzel bir müziğimiz vardı. Onu e, tamamını dinlemek imkanı olmayabilir ama e, hiç olmazsa 2024'ün ilk programının sonunu bu müzikle kapatalım. Başta e, Berke arkadaşımız olmak üzere e, açık radyoda emeği geçen bütün arkadaşlara ve bütün açık radyo dinleyicilerine, hukuk güvenliği programı dinleyicilerine iyi bir yıl, umutlu bir yıl, hukuk güvenliğinin hayata geçeceği bir yıl e, temenni ederek programımızı kapatalım. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.